Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalıyız. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelda Ak. Katkılarından dolayı Kalebodur'a teşekkür ederiz. Muğlak Standartlar Enstitüsü sunar Taşım Bir sıvının ya da yemeğin pişirilmesi esnasında sıvının kabararak taşa yazması. Kaynamaya başlayan sıvının tencereden yukarı doğru çıkarak taşacak kadar kabarması noktasına gelmesi. Bir taşım, iki taşım, üç taşım gibi tekrarlanan taşırma aşamalarına göre yemeğin ya da sıvının ocakta tutulma ve pişirilme sürelerini belirlemek için kullanılır. Molak Standartlar Enstitüsü sundu. Evet, canlı yayındayız. 94.9 Açık Radyo'dayız. Sevgili Selahattin Çolak'la birlikteyiz. Teknik Masa'da, stüdyoda... Muğlak Standartlar Enstitüsü'nün çok değerli üyelerini konuk etmekteyiz. Geçmişi, köklü bir geçmişi olan ve şu anda da gündelik ölçümlerimizin aslında bir taşım, bir kaşık, bir bardak gibi ölçülerimizin aslında o kadar da belirli ölçüler olmadığını, muğlak olduğunu çeşitli araştırmalarıyla köklü geçmişinden beri ortaya koyan sevgili Muğlak Standartlar Enstitüsü'nden Ayşer Gürpınar, Cansu Cürgen ve Mete Godollar. Bu aslında kalabalık enstitünün bugünkü üyelerinden üçü burada gelemeyeceksiniz. ...de seslerini stüdyoda konuk edeceğiz. Canlı yayınımız devam ederken hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş bulduk. Evet bu enstitü neler yapar, ne zamandan beri işler, stüdyoya gelene kadar neler yapıyordu gibi... ...aslında biraz sizden bahsedip, Hı. tarihinizden bahsedip. MULAK Standartlar Enstitüsü 1965 yılında bir grup girişimci, araştırmacı diyebileceğimiz kişi tarafından kuruluyor... Tam da Türk Standartları Enstitüsü'nün kurulma yıllarına denk geliyor bu. 1960'ta e, TSE'nin kurulmasından 5 sene sonra bu enstitüyü kuruyorlar. Amaçları e, TSE'nin araştırma konuları dışında kalan, e, muğlak olan, tam olarak tanımlanamayan e, ürün, hizmet ve ölçümlerin e, bir araştırmasını yapmak. E, farklı konular üzerine çalışsa da aslında e, o enstitüye benzer bir çalışma prensibi e, gidiyor. E, araştırmaları sonucunda elde ettikleri bulguları da kamuyla e, farklı kitle iletişim mecraları yoluyla paylaşıyorlar. Evet bunlardan birini aslında bizim jingle'ımızdan sonra dinlemiş olduk. Bir taşım diye tabir ettiğimiz ölçünün aslında her zaman neyi belirlediği, hangi süreyi belirlediği de aslında biraz muğlak olan, muğlak standartlar enstitüsünün alanına giren bu meselede. Bir de tabii gündelik olan muğlak standartlar enstitüsünün esas ilgi alanını oluşturuyor. Her zaman bu hiyerarşik olanda çok önem arz etmeyen biraz da onun odağına giriyor diyelim. O bakımdan da ilginç çalışmaları. Peki bugünlerde Muğlak Standartlar Enstitüsü'nün de 1965 yılından beri devam eden bu enstitüyü çok konuşuyoruz. Bunu da dillendirmekte fayda var. 4 Kasım'a kadar devam etmekte olan Okullar Okulu başlığı ile süren 4. İstanbul Tasarım Bienali'nde de aslında enstitünün çalışmalarından bir kısmını Ölçekler Okulu olan Peramüzesi'nde de izleyebiliyoruz değil mi? Evet, Peramüzesi'nin aslında birinci katında yer alan ölçeklerle ilgili olan kalıcı sergisi bizimle çok e, büyük ilişkide. Ee, dolayısıyla biz de orada olmaktan dolayı bir şans hissediyoruz Bizim işimiz Peramüzes'in dördüncü katında. Aslında referansları sadece enstitü tarihine odaklanmıyor. Aynı zamanda bir tasarım sergisi ve tasarım meselesini de mercek altına aldığı için sergilemenin kendisi de birden fazla referansa sahip. izleyiciler göreceklerdir. Altı tane sandığın içerisinde yer alan çeşitli tasarlanmış ya da anonim çok ...az bir kısmı bizim tarafımızdan tasarlanmış bir koleksiyon e, bulacaklar. E, bu sandıkların kendisi de aslında önemli bir referansa sahip. E, Deutscher Werkbund e, yine bizim enstitümüz gibi bir e, oluşum aslında diyebiliriz Almanya'da. E, tasarım eğitimi için önemli bir e, durak noktası. E, Deutscher Werkbund'un kullandığı tekniklerden bir tanesi de buydu. Tasarımı bir eğitim aracı, öğretim aracı olarak düşünmek ve bunu da sandıkları e, aslında... Endeksleyerek onları çeşitli okullara götürüp öğrencilere, insanlara, ev hanımlarına, çeşitli profilden e, kullanıcılara aslında iyi tasarım nedir bunu anlatmak üzerine bir dertleri vardı. E, bizim derdimiz iyi tasarım nedir konuşmak değil elbette fakat yöntem olarak bir benzerlik olduğunu söyleyebiliriz. Evet iyi tasarımdan öte aslında bizim standart dediğimiz nedir ki aslında pera müzesindeki diğer çalışmalarda da çok dirsek temasında olduğunu düşündüğüm bir çalışma. Örneğin diğer katlardaki işlerden yine stüdyoda daha önceki tasarım beğenili programında dillendirmiştim. Normal olanın güvenilir bulduğumuzun estetik bulduğumuzun ya da bize yakın gördüğümüzün politik olarak güçlü bulduğumuzun aslında çok değişken olduğunu coğrafyaya göre kişiye göre döneme göre ne kadar değişken olduğunu da anlatan işler. ...biriydi sadece. bu O bakımdan da ...Mulak Standartlar Enstitüsü'nün işlerini ...çok ilginç bulmakla birlikte ...kritik de buluyoruz. Her zaman bizde ...iyi tasarım konuşulur. Önemli olan Hı -hı. konuşulur. Gündelik olan belki biraz daha arka plandadır ...gibi. Aslında biraz da bunu tersine ...çeviren de bir yaklaşımı var. Bir yandan da enstitünün işleyişinden de ...bahsetmek istiyorum. Hı -hı. Üç üyesi buradayken ...aslında gelemeyenler de var. Onların da ...eklemek istediklerini dinleyeceğiz ilerleyen zamanlarda. 1965 yılından beri ...devam ederken bu kurgu nasıl Hı -hı. ilerledi? para Müzesi'ne Nasıl yerleşti? Belki siz biraz bahsedebilirsiniz Hı -hı. dinleyicilerimiz için. E, aslında biz ikinci nesil enstitüyenler diyoruz kendimize. E, i̇lk nesil kurucu üyeler. E, bir anlamda arkadaşlıkta kurdukları tahmin ettiğimiz Ahmet Hamdi Tanpınar'ın saatleri ayarlama enstitüsünden de çok etkilenmiş olmalılar ki kendilerine öncelikle bir ofis e, bularak başladılar. İçinde hiçbir e, ekipmanı olmayan sadece kafasalarında bir takım meseleleri olan bir ofise yerleşerek başladılar. Bir tür ee, yazhane. Bir tür yazhane. E, biz de aslında onların ilk yazanesini kullanarak çalışmaya başladık. ikinci nesil olarak. E, Eminönü'nde e, yeni restore edilmiş bir e, handa çalışıyoruz aslında Yüksek Han. E, burada enstitünün e, sahip olması gereken e, çeşitli ekipmanlar ve mobilyalar mevcut. E, bir radyomuz, daktilumuz, e, kayıt defterimiz. E, ciddi ama gülüyorum şu an ama aslında <gülüyor> e, ciddi, gerçekten var. E, hepsi mevcut. E, zaman zaman burada e, çalışıyoruz. Her çalışma gününün sonunda o günün bir raporunu dakilada o kişi yazıyor orada kim çalışmışsa. Zaman zaman Bilgi Üniversitesi'nde üretim yapmak durumda olduğumuz anlarda Bilgi Üniversitesi'nin üretim atölyesini kullanıyoruz. Yani Biennial için yaptığımız şeylerin büyük bir kısmı da burada üretildi. Hı. Ee, çalışma e, biçimleri bu şekilde Yani e, neyi neden yaptığımız her zaman anlaşılamayabilir Bazı şeylerin ikinci dereceden bazı şeylerin üçüncü dereceden gerekçelendiğini e, düşünebilirsiniz e, Bazı şeylerin de hiç gerekçelenmediğini e, sadece o an e, keyfi olarak da yapıldığını söylemek mümkün Aslında son derece gayri ciddi görebileceğimiz meseleleri büyük bir ciddiyetle araştırdığımızı, dokument ettiğimizi kayıt altına aldığımızı ve yeniden tartışmaya açtığımızı söyleyebiliriz. Evet, bu noktada aslında açık radyo dinleyicilerinin, açık mimarlık dinleyicilerinin de sizden alışık olduğu bir pratikten bahsediyoruz diyebilirim. Zira Cansu'yu konuk <gülüyor> etmiştik daha önce başka konularla ilgili, Avşar'ı konuk etmiştik başka konularla ilgili. Sanıyorum Mete hoş geldi ilk defa canlı yayın stüdyomuza değil mi? Evet, ben e, çok heyecanlıyım şu anda. Eee... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Üretimi anlatayım hı hı. isterseniz birazcık. Ee, Bilgi Üniversitesi'nin e, üretim atölyesini kullandık. E, aslında şey proje e, bizim için de çok öğretici oldu. E, çünkü e, üretim aşamasında çok fazla değişik yani farklı e, teknikler kullandık. E, bunlardan biri işte CNC router, e, 3D printer, e, başka lazer ölçüm. Kesim. Lazer kesimleri. Ee, ...yine e, üretim için e, ölçüm aletlerimiz böyle e, değişik değişik aletler kullandık. Ee, hı hı. E, bu yüzden e, bizim için de böyle çok e, öğretici ve e, keyifli bir e, üretim aşaması oldu aslında. Hı hı. E, bolca e, farklı malzeme ve teknik gördüğümüz için... Aslında yazanede işlerken bir yandan da bu günlük raporlarınız daktiloda çay markalarıyla <gülüyor> bu mobilyalarla yazanede işleyen raporlar bir yerde de bir atölyenin içine bir üniversite bünyesindeki ki sizin ikinizin de orada öğretim üyesi olduğunuzda açık radyo dinleyicileri takip eden dinleyicilerimiz biliyorlardır önceki konuşmalardan. Bir yandan da aslında okulda bu okullar okulu <gülüyor> başlığıyla gerçekleşen serginin de bir parçası olan bu çalışmayı da aslında bir yerde okulun içine sokup bir yerde CNC'ler çeşitli makinelerle malzemeler ile buluşturup başka bir nesne üretimi ya da başka bir anlatı Hı -hı. üretiminde sağladığınızda söyleyebiliriz Pera Müzesi'nde sergilenen çalışma Hı -hı. enstitünün bir odasına sokmak yerine aslında enstitünün bir odasından çıkanların başka Hı -hı. bir odada başka bir okulda üretilmiş olan işlerini başka bir müzede hatta bir nadire kabinesi olarak Hı -hı. kurulmuş olan ve İstanbul'un ilk özel müzesi olan Pera Müzesi'nde sergiliyor. Hı -hı. Bu bakımdan da ilginç aslında öğrenme alanlarını işlem alanlarını birleştirmiş olan bir çalışma. Hı -hı. Sizin aslında pratiklerinizi Aşina olanlar eski ve köklü dinleyicilerimiz alışıktır hı hı. eski programlardan demiştim. Zira daha önce de aslında tamamen bu konuşmayı yaptığımızı Avşar'la hatırlıyorum. Yeni evcillik hallerini konuşurken özellikle ciddi olan ya da olmayan gibi düşüncelerle... İlk yaklaşanlar pek ciddi olmadığını düşünmüş olabilirler yeni evcilik hallerinin diye. Hı hı. Bir an böyle hani acaba stüdyoda tekrar dejavu mu oluyorum diye düşündüm. Ki yine ben geç, geçtiğimiz dönem Kadir Has Üniversitesi'nde yaptığınız protokol atölyesini hatırlıyorum. Orada da kale sokaklarında yine meta de vardı. Hı hı. Dalıp çeşitli nesneler toplayıp büyük bir ciddiyetle bozuk para dispanseri gibi aslında çeşitli kayıt altına alınmamış tas, hı hı. tasarlanmış ya da tasarlanmamış nesneleri kayıt altına almıştınız. O da ilginç bir projeydi. Yine hı hı. benzer şekilde üniform ...çıkmalarınız vardı mesela. <gülüyor> evet, ya Biz Tahtakale'den pek çıkamıyoruz galiba. Yani ekip olarak öyle bir şeyimiz var. Ortak noktamız var. Bizim için çünkü çok öğretici olduğunu düşünüyoruz. Yaptığımız bütün bu şehir içi sürpriz seyahatlerin... ...Tahtakale olsun, Eminönü'nü olsun. Bir yandan hem buradan beslenen bir proje bu... ...hem de romantize etmiyoruz aslında buradan gördüklerimiz ya da nostaljik bir şekilde de yaklaşmıyoruz her ne kadar işi işte daktillerden vesaireden bahsetsek de biraz daha böyle bunların arasında çok da sınır koymadan kendimizi çok fazla ne bugüne ne geleceğe ne de geçmişe saplayarak aslında ilerlediğimiz bir çalışma süreci. Bunu aynı şekilde enstitü organizasyonu içinde söyleyebilirim. Mete'nin bahsettiği gibi yani son teknoloji diyebileceğimiz üretim imkanlarından böyle işte yine Karaköy'de bir metal ustasına ürettirebileceğimiz ancak onun yapabileceği bir tür işte metal sıvama işine kadar iş kalemlerimiz de çeşitleniyor. Aynı şekilde hani biz e, burada bir öğrenci hoca birlikteliği gibi çalışmıyoruz hepimiz. Aslında enstüdyen diyoruz kendimize. <gülüyor> e, dolayısıyla böyle bir araya gel gelen bir oluşum bu. Evet, bu oluşumun aslında üç sevgili üyesi... ...Aşer Gürpınar, Cansu Cürgen ve Mete Godollar şu anda bizimle. Fakat kendisi kuşaklar boyu işleyen de bir enstitü olduğu için... ...ve şu anda da halihazırda kalabalık bir grup olduğu için... Hı -hı. ...ve benim şu anda canlı en stüdyosunda dört mikrofonum olduğu için... <gülüyor> ...gelemeyenlerin seslerini da stüdyoya... ...ve dinleyicilerimize ulaştırmak istedik. Şimdi onlardan da sesleri dinleyelim. Hı -hı. Merhaba, ben enstitüyen Hazal Kırıkçı... Enstitüde menajer, yazar, hesaplama ve satın alma uzmanı olarak çalışıyorum. İyi günler ve iyi şanslar. Merhaba, ben Enstitüyen İlayda Keskin Aslan. Muğlak Standartlar Enstitüsü'nde editör, yazar, iki boyutlu görselleştirme uzmanlığı yapıyorum. İyi günler ve iyi şanslar. Merhaba, ben Enstitüyen Serenay Coşar. Muğlak Standartlar Enstitüsü'nde ölçme değerlendirme uzmanlığı yapıyorum. İyi günler ve iyi şanslar. Merhaba, ben Enstitüyen Ali Rıza Atakan Gür. Buğlak Standartlar Enstitüsü'nde görsel iletişim müdürlüğü ve sabit ve hareketli görüntüleme uzmanlığı yapıyorum. İyi günler ve iyi şanslar. Evet çok teşekkürler. Mulak Standartları Enstitüsü ile birlikteyiz. Birlikte aynı fiziksel ortamda birlikte olamadığımız Mulak Standartlar Enstitüsü üyelerinin de seslerini stüdyoya taşımış olduk. Çok Hı. teşekkürler kendilerine de gelemeseler bile ses kayıtlarını gönderdikleri için Enstitü üyelerinden Gül Pınar, Cansu Cürgen ve Mete Godollarla birlikteyiz. Canlı yayındayız ve Selahattin Çolak'la birlikteyiz canlı yayın masasında. Tekrar söylemiş olalım. Bu arada da sevgili dinleyicimiz Ümit Mescid'in ilk özel müzenin Sadberkan'ın Müzesi <gülüyor> olduğu uyarısı gelmiş oldu. Bunun içinde özür dilerim pera değilmiş. Bu düzeltmeyi de yayınlayayım. Enstitüye geri dönecek olursak epey aslında kalabalık ve bir süreden beri çalışmaları ilerleyen yazandaki işlerinin başka bir okul ortamında üretilmiş olan bir okuldaki atölye bünyesinde üretilmiş olan çalışmalarının pera müzesinde sergilendiğinden bahsetmiştik. Fakat kalabalık enstitü üyesi olan insanlar grubunun dışında diyeyim başka türlü de işbirlikleri ile üretilmiş olan bir proje. Onların da isimlerini Hı -hı. anıp buradan selam gözlemek Derim. Evet, e, enstitü diğer e, kamu kurumları ya da e, bilindik enstitüler gibi e, yeri geldiğinde e, farklı profesyonellerle e, işbirliği yapıyor. Bunlar e, konularına göre sanatçılar, tasarımcılar e, ya da e, o konunun uzmanı insanlar olabilir. E, Pera'daki e, sergide, Biennale'deki sergideki sandıklarda işbirliği yaptığımız... E, kişiler farklı şekillerde kişi ve kurumlar aslında e, çay bardakları sandığımızda e, Paşa Bahçeden edindiğimiz yaklaşık 50 bardaklık bir e, incebel çay bardağı e, koleksiiyou e, dan 32 tanesi sergileniyor ve tam ortasında Kore Özgen'in yine Paşabahçe için tasarlamış olduğu incebeli adlı <gülüyor> e, 100 bardağın ortalamasını alan bir e, incebeli çay bardağı bulunuyor. <gülüyor> sesler sandığında ezgi, ezgi, havalar yani. sandığında e, havaların belirlenmesini ve o, o seslerin soyutlanmasını e, replikas eski replikas üyelerin yani eski replikasın <gülüyor> üyelerinden e, gökçe Akçelik yaptı e, daha sonra bu seslerin e, devrelerle yani fiziksel olarak e, komputasyonunu ve kodlamasını ee, ...yine replikasyonlarından ...Selçuk Artut yaptı. Ee, dolayısıyla... E, ...ancak bu böyle... ...farklı uzman kalanları... ...bir araya geldiğinde... E, ...ortaya e, bu kadar... Hı -hı. E, ...çeşitli ve e, versatil şeyler... ...çıkabiliyor. Hı -hı. Ee, onlara da... ...yeniden teşekkür ediyoruz. Ve replikasını yeniden konser yapmasını istiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Acaba parça olarak onu mu? Evet. <gülüyor> evet buradan da isteğimizi belirtmiş olalım canlı yayında. Bence de. Bu The Ince Belli <gülüyor> aslında çok güzelmiş ismi de. Bu sergi özel olarak, bu çalışma özel olarak ya da enstitü özel olarak üretildi değil mi onu sormuşuz. Ee, hayır hayır ee, yani bu aslında çok hoş bir tesadüf diyebiliriz. <gülüyor> um, Kuru Özgen yanlış e, tarih vermeyeyim ama 2014 diyebiliyorum. 2014 yılında e, Paşabahçe'den e, edindiği işte yüz kadar e, farklı e, ince belli çay bardağının e, farklı yüksekliklerdeki çaplarının ortalamasını alıyor ve ortaya bir siluet çıkıyor aslında. Hı -hı. O siluet üzerinden de e, bir çay bardağını e, tasarlamış olmuyor da hesaplamış oluyor. Hı -hı. E, ama e, neredeyse bu enstitü için tasarlanmışçasına e, uydu, uydu bu sandığın içerisine biz de Kesinlikle. onu tam ortaya yerleştirdik. Evet, yani bu sandıklar aslında çok fazla bahsetmedik izleyicilerin de böyle gidip ziyaret edebileceğini düşünerek ama çok kısaca bahsedecek olursak neden ince belli konu ediniyoruz belki bu önemli bir mesele olabilir. Biz bu sanda aslında porsiyonun mulak standartları ismini verdik. Dolayısıyla çeşitlenebileceğini de düşünüyoruz. Sadece ince belli ile kalmayabileceğini düşünüyoruz. Zira enstitü çalışmalarına devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> İnce belli çay vardı aslında çok anonim bir nesne. Birçoğunun evet. aslında tasarımcısını bile bilemiyoruz ya da ulaşamıyoruz. Ee, fakat öte yandan çok keskin bir e, formu olsa da zihinlerimizde canlanan ortak bir formu olsa da hiçbiri birbirinin aynı değil. E, hiçbirinin de kapasitesi birbirinin aynı değil. Yani bir porsiyon bir bardak çay e, içtiğimizde 40 ml de çay içmiş olabiliyoruz, 140 ml de. Koreo ikisi yaklaşık 70 ml'ye tekabül ediyordu ortalama <gülüyor> olabileceğini yardımcı. düşünürsek. E, dolayısıyla bu bile yani sadece son derece anonimleşmiş ee, ve herkesin hemen hemen evinde olan bir tasarım nesnesi bile e, son derece büyük mulaklıklar içerebilir. Bunu aynı şekilde e, yumurtalara baktığımızda da gözlemledik. E, şu anda evimize giren aldığımız yumurtaların tabii ki biraz daha... Yıllar geçtikçe dikkat ediyoruz organik olmasına, işte serbest gezen tavuklardan almasına vesaire. E, fakat çok ciddi bir standart e, şeması var bu yumurtalarının arkasında. E, her ülkenin, her üreticinin, TSE'nin de dahil olmak üzere e, ciddi yaptırımları var. Hangi yumurtanın nasıl e, yenilebilir olabileceğine dair e, bu önemli bir çalışma. Bizim fakat öte yandan yani bakış açımız olarak farklılaşan şey şu oldu. Hem yumurtaların içerisinde tavuk yumurtaları dışında fazlaca çeşit var aslında tüketebileceğimiz. Hem de tavuk yumurtaların içerisinde sonsuz bir çeşit var diyelim. Yine standart dışı kalanlar. Bir yumurtanın evimize girebilmesi aslında onun belli bir ağırlığa, şekle, renge... Ee, ...ve büyüklüğe sahip olmasıyla belirleniyor. Dolayısıyla bunların dışında kalanların hepsi aslında bu endüstrinin dışında kalmış oluyor. Ee, fakat onların besin kalitesinden ya da lezzetinden bir şey götürmüyor. Ee, ve bu sadece yumurtanın kendisiyle de ilgili değil. Ee, Hı -hı. İçine konulan viyol Hı -hı. E, belli bir standartta olursa ancak o 6'lı 12'li paketlenebiliyor. O paketler belli bir yine standardı koruyabilirse... E, kolilere yüklenebiliyor. Oradan işte e, deniz aşırı belki zaman zaman hı hı. seyahat edebiliyorlar. Yani her şeyin e, bu birleşik olarak böyle birbirini etkileyebildiği e, birbirine bağlanabildiği bir standartlar hı. dünyasında yaşıyoruz. Yani burada bir e, tavuğun poposundan başlayıp aslında e, buzdolabında son bulan e, çok geniş ve e, çok parametreli bir e, sistem var. Ve bunun e, sorunsuz bir şekilde çalışması için de her şeyin ona göre seçilmesi ve bir araya getirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir sistem marjinal, marjinal yumurtaları diyelim dışarıda bırakıyor. Yani çok küçük olanları çok büyük olanları, çok koyu renkli, çok açık renkli, çok ağır ya da çok hafif olanları sınıflayamadıklarını kesiyor. Dolayısıyla o bant genişliği diyelim iyice daralıyor. Biz sanıyorduk ki tavuk yumurtaları aslında ortalama ve Birbirine benziyor ve diğer kuşların yumurtalarını sergilemek gibi bir fikrimiz vardı. Ee, sonra bir baktık ki e, işte e, sultan tavuğundan işte Amerikanaya kadar e, New Hampshire tavuğuna kadar çeşit çeşit tavuk var ve bunların yumurtaları birbirinden farklı. Mavi, yeşil, e, büyük, küçük, e, noktalı, benekli. E, dolayısıyla e, biz de o aşamada aslında yeni bir şey öğrenmiş olduk. Evet standartlar dışında kalanın aslında marjinalleştirmesi sadece tavuklara özgü de değil. Bu az önceki konuşmam bana Venedik Biennale'ndeki bu Hollanda pavyonunun çok konuşulan aslında Bodywork Leisure sergisini de hatırlattı. Orada Lyme yangın işinde bugünkü aslında data veri toplumunun... ...herkesi belli sınıflara sokarak onları analiz edilecek verilere dönüştürmesinden ötürü... ...aslında marjinal olanın standartlaştırılamayanın aslında kayıt dışı kalması... ...ve daha da marjinalleştirilmesinden bahsediyordu. Hı hı. Sizinki tavuklar üzerinden böyle meselelere göz kırpan <gülüyor> ve Ölçekler Okulu'nda olması da... ...aslında çok anlamlı, kıymetli olan da bir çalışma. Tabii şunu da söylemiş olalım programın sonuna gelirken... ...Muğlak Standartlar Enstitüsü'nü tekrar edelim 4 Kasım'a kadar... ...Pera Müzesi'ndeki Ölçekler Okulu'nda görebilirsiniz. Sevgiliniz... Avşar Gürpınar, Cansu Cürgen, Metegodollar ve burada konuk edemediğimiz Hazal Kırıkçı, Ali Rıza Atakan Gür, Serenay Coşar ve İlayda Keskin Aslan'ın işlerini. Fakat 1965 yılında kurulmuş olduğu kısmı biraz onların bu Kurgu. projelerinin kurgusal olan kısmı. Bunu da söylemiş olalım programın sonunda. <gülüyor> Fakat enstitünün çalışmalarına devam edeceği kurgusal değil gerçek ve burada da konuşmaya devam ederiz diye de düşünüyorum. Evet. Kurulmuş olmadığı kanıtlanamayacağı için kurulmuş olduğunu kabul <gülüyor> et diye düşünüyorum. Belki de tahta Tahtakali'nin... ...sokaklarından birindeki yazanede ...1965 yılında Ahmet Hamdi... ...Tampırınar'ın bir arkadaşı gerçekten de kurmuştur... ...Muğlak Standartlar Enstitüsü'nün... <gülüyor> ...neden <Tabii ki>. olmasın. <gülüyor> evet... Evet açık mimarlığı dinlemektesiniz sevgili Cansu Cürgen, Avşar Gürpınar ve Metagodollarla birlikteyiz. Söylemiş olduğumuz gibi okullar okulu başlığı ile öğrenmekten öğrenmek başlığı ile pera müzesinde aralarında olduğu altı mekanda 4 Kasım'a kadar devam etmekte olan Sergi 4. İstanbul Tasarım Bienniali'ne konuşuyoruz. Hı biz de bunu öğrenmiş olduk. New Hampshire tavuğu da var. Bazılarının yumurtaları yeşil oluyor, mavi oluyor, <gülüyor> daha büyük, daha küçük oluyor derken siz de öğrenmekten öğrenip aslında bu okulda <gülüyor> sizin de öğrendiğiniz bir süreç gerçekleşmiş. Kesinlikle. Ee, yani bir öğrendiğimiz şey de şu oldu. Belki ondan da kısaca bahsedebiliriz. Ee, emojilerle ilgili bir araştırmamız oldu. Ee, şimdi bugün konuşurken aslında neredeyse hieroglifler kullanıyoruz. Yazışırken özellikle cep telefonlarımızdan. Bazen hiçbir cevap vermiyoruz. Sadece o emojiyi gönderiyoruz ve karşı ...ki muhtemelen bizi anlıyor... ...diye ümit ediyoruz. E, fakat öyle bir tarafı var ki bu işin... E, ...bazıları son derece muğlak anlamlar... ...içeriyor. ve Kültürden kültüre de... ...tabii ki farklılık gösteriyor. Bunu özellikle... ...açılış günlerinde fark ettik. E, bizim... Çok kötü anlamda kullanabileceğimiz bir e, el cestsini diyelim. Orada aslında şans getirsin diye bebeklere kolye olarak takıyorlarmış mesela. E, bunun gibi birden fazla örnek var. Ya da bizim böyle ellerimizi kavuşturarak yaptığımız bir işaret. İşte şükran duymak, teşekkür etmek e, ya da işte... Daha e, ...dini çağrışımları olan bir... E, ...emojiyken... ...aslında bir anlamda namaste olarak kullanılıyor... ...ya da high five... ...yüksekten böyle bir el e, çak Çakma. işareti... ...gibi kullanılıyor... ...aynı zamanda işte... E, ...farklı kültürlerde yine... ...birden fazla anlamı var... ...dolayısıyla bunları keşfetmek de bizim için... ...yine öğrendiğimiz ve... E, ...sundukça da aslında... O öğrenmenin devam ettiği bir süreç oldu... E, Öğrenme ile ilgili şunu da ekleyebiliriz belki. Yenelin önemli konularından bir tanesi de aslında bu okullar okulu başlığı atıldığından itibaren ee, öğrenmenin bizim için çok belirli yerleri, zamanları ve durumları var, halleri var aslında. Ee, ama bu süreç içerisinde şunu fark ettik ki öğrenme aslında bilinç dışı bir düzeyde gerçekleşiyor ve neyi ne zaman öğreneceğinizin de bir e, belirli bir şeyi yok, kuralı yok. Evet, belki de bu programı dinlerken bilinçaltımızdan başka... <gülüyor> Bilgiler öğrenmişte, neden olmayalım. olmayalım Diyerek sizi burada konuk etmeye Devam edeceğiz diyelim Çok teşekkürler MULAK Standartlar Enstitüsü canlı yayın konuğum Olarak aslında bunu konuşmayı önerdiğinde Çok mutlu oldum Benim de çok ilgilendiğim bir projeydi Takipte olalım Sizin de gelip konuşmak istedikleriniz olursa Bize sosyal medyadan açık mimarlık olarak ulaşabilirsiniz Hoşçakalın iyi günler Teşekkürler, teşekkürler. Hoşçakalın Açık mimarlık